Geçmiş ümmetler ancak kendilerine buna tefrikanın haram olduğuna dair bilgi ulaştıktan sonra sırf aralarındaki ihtiras ve haset yüzünden bölündüler. Daha önce Rabbin tarafından gürürlüe konulan vaat, yani cezayı belirli süreye, kıyamete kadar erteleme sözü olmasaydı onların işleri çoktan bitmişti bile. Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar Mekke halkı onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Onun için sen durma, hakka davet et ve sana emredildiği tarzda dost doğru ol. Sakın onların keyiflerine uyma ve şöyle de: Allah hangi kitabı indirmişse ben ona inandım. Hem bana aranızda adaletle hükmetmem emri verildi. Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. Bizim işlerimizin sorumluluğu bize, Sizinkilerinki ise size aittir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma sebebi yoktur. Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Hepimizde, O'nun huzuruna götürüleceğiz. İnsanların çoğu, dine daveti kabul edip girdikten sonra, Allah'ın dini hakkında, hala ileri geri tartışanların itirazları, Rableri yanında boştur. Onlara büyük bir gazap, ve şiddetli bir azap vardır. Allah hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve adalet ölçüsünü indirmiştir. Hep gerçeği bildiren o kitabın bildirdiği kıyamet ne bilirsin belki de yakın olabilir. Kıyamet yani dirilme saatinin gelmesini aceleyle isteyenler ona inanmayanlardır. Müminler ise onun gerçekten vaki olacağını bilir ve ondan kaçınırlar. Kıyamet hakkında münakaşa edenler, haktan ve gerçekten çok uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Allah, kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu, bir türlü rızıklandırır. O, pek kuvvetlidir. Üstün kudret sahibidir. Kim, ahiret mahsûlü isterse, onun ürünlerini fazla fazla arttırırız. Kim de, sırf dünya menfaati isterse, ona da ondan veririz. Ama, ahirette onun hiç nasibi olmaz. Yoksa yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri, kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen putları mı var? Şayet, Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmişti. Zalimlere, elbette gayet acı bir azap vardır. Büyük duruşma günü, zalimlerin, kendi yaptıkları işlerden, bucak bucak uzak durup, Korkudan titrediklerini görürsün. Halbuki çare yok. Onların cezası, tepelerinin üstünde durmaktadır. İman edip, makbul işler işleyenler ise, cennet bahçelerindedirler. Ramleri yanında, cennette, istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da, pek büyük bir lütuftur. İşte bu, Allah'ın, iman edip, makbul ve güzel işler yapan kullarına verdiği, mutluluk müjdesidir. De ki, ben bu risalet ve irşat hizmetinden ötürü, sizden akrabalık sevgisinden başka beklediğim hiçbir karşılık yoktur. İşte kim böyle bir sevgi olsun, başka iyi işler olsun gerçekleştirirse, biz de onun, o iyiliğinin sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah, gafurdur, şekürdür, çok affedicidir. Kullarının az işlerini, fazlasıyla ödüllendirir.